Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Sesimi alabiliyor musunuz? Nasılsınız? Her şey yolundadır inşallah. Yavaş yavaş ara standlara yaklaşılıyor zannediyorum. Doğru mudur? Nısım ayında olacak diye tahmin ediyorum. Nasıl sınav hazırlıkları? Daha doğrusu derslere devamınız ne ölçüde gerçekleşiyor? Takip edebiliyor musunuz? Her şey yolunda mı? Güzel sevindim. Herhangi bir pro problem var mı? Gerçi teknik konularda çok fazla destek sağlayamıyoruz ama en azından belki içeriklerle ilgili, belki derslerinizin nasıl devam ettiğiyle ilgili tavsiyelerde bulunabiliriz. Hmm. Süreç nasıl işliyor şimdi pedagojik formasyonda? Bakalım. Hmm. Başvurular bugün mü sondu? Ee, başvuru yarın son gün. Ee, yani pedagojik formasyonun başvuru sisteminde mi hata var? Arka farklı arkadaşlarımız yazdığı zaman takip edemedim. Kusura bakmayın. Hımm. Dolayısıyla o nedenden dolayı başvuramıyordunuz. Çözüldü mü peki? Güzel, sevindim. İnşallah e, pedagojik formasyon eğitiminizi de tamamlarsınız. Bu sizin için büyük bir katkı olacak. Hem geleceğiniz açısından hem de bilgilerinizi geliştirme açısından. Güzel. Elhamdülillah. Hmm... Tabii yükü, İLİTAM programının kendine has ayrı bir yükü var. Yani e, normal lisans programlarının dışında dersleri tabii e, takip etmeye, akşam takip etmeye çalışıyorsunuz. Kendi çalışmalarınız daha ön plana çıkıyor. E, Ayrıyeten bir de e, mesai harcamanız gerekiyor. Harcamak demeyelim, mesai ayırmanız gerekiyor. E, böyle olunca tabii e, zor oluyor. O anlaşılır bir şey. Hımm. Zaman kaybınız gibi bir problem yoksa geleceğe dair hani bitirmek istediğiniz belirli bir süre yoksa o konuda şey yapabilirsiniz aslında önümüzdeki seneye öteleyebilirsiniz ona konsantre olmak açısından çünkü pedagojik formasyonu sadece on aynı zamanda bitirdikten sonra KPSS'ye giriyorsunuz da biz o sınav heyecanı da oluyor o stajla ilgili bir takım şeyler oluyor nedendir? Devam etmek zorunda olduğunuz belirli hususlar oluyor. Peki staj konusunda nasıl bir açıklığa kavuşuldu, o, onunla ilgili bir bilgilendirme yapıldı mı pedagojik formasyon programında? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam teorik bölümü online yapılabilir gibi bir ibare vardı ama tabii staj okullarda devam etmeli. Hımm. Evet. Ama kendi ilinizdeki bir okula yapabiliyorsunuz. Öyle mi anlıyorum ben? İkamet ettiğiniz yerde. Hımm. İstanbul'da mı yapmanız gerekiyor? Onların belirlediği yerlerde. Hı. Hmm. Ancak elit uzaktan eğitim şöyle bir şey hatırlıyorum doğru mudur bilemiyorum. Ee, uzaktan eğitimle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler e, kendi bulundukları illerdeki üniversitelere başvurabilirler diye bir ifade vardı. Zannediyorum bu şekilde çözdüler. Yani herkes kendi e, bulunduğu ildeki üniversitede çünkü ben en azından öyle düşünmüşüm belki hatalı olabilir. hımm, problem oluyor diyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul'a gelip, stajı İstanbul'da yapmanız gerekiyor. Yani tabii hani şehir dışında yaşayan arkadaşlarımız için o anlamda belki evet yani eğitimlerinden sonra, lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra yapmak veya işte tabii şey yapıyorsanız eğer ücretli öğretmenlik vesaire yapıyorsanız tabii onunla işleştirmek. Hmm. Anladım. Yani evet. Her... Neyse yani takım zorluklarla karşılaşacaksınız ama sizin tabii geleceğiniz açısından son derece önemli bir fırsat. Bilemiyorum. Açıkçası ben de bilemiyorum. Öyle bir ibare vardı. Hani te teorik derslerin online yapılabileceğine dair ama... İlahiyat Fakültesi düzenlemiyor bunu, eğitim fakültesi üzerinden düzenleniyor, öyle olunca da tabii bizim de bilgimiz bir noktada kalıyor, hani onların sistemi nasıl düzenlediklerini çok fazla bilemiyorum şu anda, ben, benim de haberim yoktu açıkçası başvurularının yapıldığında çünkü eğitim alanını, pedagojik formasyona dediğim gibi eğitim fakülteleri kendi sistemleri içerisinde değerlendiriyorlar, başvuruları bizden tabii ki belirli fikirler alıyorlar ama idari düzende bizim çok fazla bir katkımız olmuyor. O yüzden ben de açıkçası işleyişiyle ilgili sizden bilgi ediniyorum. Benim cevap vermem gerekiyor. Ders içerisinde ben sizden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Neyse birbirimizi tamamlıyoruz herhalde böyle. Hayırlısı olsun. Dediğim gibi. İnşallah güzel bir şekilde pedagogik formasyon programına da katılıp kendinizi eğitim alanında biraz daha geliştirirsiniz ki geleceğiniz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Şimdi e, biz yavaş yavaş da bir dersimize girmeye başlayalım arkadaşlar. Zaten dersimiz bir saat olduğu için e, göz açıp kapıya kadar geçiyor. Dolayısıyla e, mümkün olduğunca fazla e, ben size bir şeyler e, anlatmaya çalışıyorum ama genelde böyle e, özetten gitmek zorunda kalıyoruz. Evet, şimdi bir saniye. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta demiştik, ilk hafta biz bilimden bahsettik, bilginin kökenlerinden bahsettik. Sonra bir aramız oldu, bir bayram tatiline girdik. Daha sonra devam ederken, geçtiğimiz haftada araştırmanın problemi nedir, konusu nedir, varsayımları nedir, hipotezlerde ne, hipotez nasıl kurulur çok kısa da olsa bunlar hakkında bilgi verdik. Bunlarla önce bir soralım, bunlarla ilgili herhangi bir sorunu olan var mı? Ben teşekkür ediyorum, bir arkadaşımız bugün geldi. Hatta hazırladığı bir takım şeyler vardı, ben ondan rica ettim. Benim e-mailimi atmasa, ben de salim, çünkü bugün benim çok yoğun bir günümde, salim kafayla düşünebileyim diye. E, yazdığı şeyleri. E, ama geri dönüşlerinin olması böyle çok güzel. İnşallah ben o gönderdikten sonra, daha e-maillerimi bile kontrol edemedim. O gönderdikten sonra inşallah e, geri dönüş yapacağım. Sizden de açıkçası bekliyorum bu şekilde. E, bir takım e, sorularınız varsa e-mail Şimdi de bir Murat Bey ile yazıştık. E, bir, kurumsal bir e-maille, avuzefuzenamli e-maille tanımlayacaklarını söylediler. Ee, bu da güzel bir şey en azından o kanaldan sadece sizin sorularınıza cevap verme fırsatım olacak. Eee soralım şöyle çok geliş olarak elimde sordu. Hani bir demiştik bir araştırmaya başlarken ne yapılır ilk başlangıç. Daha doğrusu bir araştırma yapmanın pek çok nedeni vardır demiştik. Hatırlayacaksınız. Bir şey keşfetmek istiyor olabilirsiniz, ilişkileri tanımlamak istiyor olabilirsiniz. Yeni bir ürünü ortaya koymak isteyip istiyor olabilirsiniz. Merakınız vardır bir alana, sorularınız vardır kafanızda. Bu soruları çözmeye kavuşturmaya çalışıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla aslında akademik araştırmanın başlangıcını tetikleyen bir akademik araştırmaya başlamızı meseli olan pek çok farklı neden var. E bu nedenler tabii sizin yavaş yavaş alanlarınızın da oluşmasını neden e, oluşmasını sağlıyor. Akademik ilgilerimiz e, bizim hangi konular üzerinde çalışacağımızı da şekillendiriyor. E, konu dediğimiz şey hatırlayacaksınız. Neydi bir araştırmanın ele aldığı sorunu, e, daha doğrusu sorun demeyelim ama bir e, üzerinde durduğu halise Bir olgu olabilirdi, bir... E, bir meydana gelen, tarihsel süreçte meydana gelen bir vaka olabilirdi. Evet, çok güzel söylediniz Dilerim Hanım. Dolayısıyla aslında çalışalımızı, araştırmamızın çerçevesini oluşturan, e, oluştan her şeyin İçerikti. Problemimiz biraz daha spesifikti. Araştırma problemimiz. artık bizi yönlendiren, bizim e, hangi konuya detaylı bir şekilde bakı, bakacağımızı belirleyen sorumuzdu. Hipotezlerimiz bu soru aracılığıyla kurduğumuz, e, önermelerimiz arasındaki ilişkileri belirlediğimiz veya beklentilerimiz tespit etmeye çalıştığımız önermelerde böyle ifade edelim. Bu arsayımlarsa bizim kabullerimizde. Şimdi aranızdan, e, daha yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz hafta ayrılmadan önce e, internet üzerinden olsa e, belirli, konuları, yani daha önce yapılmış araştırma konularını incelemenizi istemiştim sizden. İnceledik mi? Şimdi Murat Bey bana bildirdi hangi e-mail üzerinden yazışabileceğimizi. Hemen ben ekranıma yazacağım onu, aktaracağım onu. Ee, ödevlerimizin ulaştırılmasında e, ve konuyla ilgili sorularımızın yönlendirilmesine bu e-mail adresini kullanabiliriz arkadaşlar. ayse.furat benim ilk ismim ayşe et ee, avzet.istambul.edu tr yanlış yazmadım zannediyorum. Evet. Bu e-mail adresinden çünkü, e, diğer e-mail Tabii ki hep bütün hocalarımız ne olur gibi diğer e-mail adresimizde çok farklı konularda yazan, yazanlar olabiliyor. Dolayısıyla onlar arasında karışabiliyor. Ee, bazen böylelikle cevaplamakta geç kalabiliyoruz öğrencilerimizin e, sorularını. E, dolayısıyla bu e-mail adresine doğrudan yazabilirsiniz. Tekrar zaten ekranınızda da var şu anda yazdım. nokta furat.auzet.istambul.edu.tr Not alın bunu bir kenara daha sonra problem olmasın. Buradan artık bana konuyla ilgili bu dersimizle ilgili olan sorularınızı buradan bana yazabilirsiniz. Evet tekrar soruyorum bir inceleme yapmanızı istemiştim. Acaba hani yapan arkadaşımız var mıdır? Bunun sizin için faydalı olacağını söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok galiba. Hiç incelenmemiş. Peki konuyla ilgili bir probleminiz var mı? Hani konu nasıl belirlenir? Problem nasıl belirlenir? Hipotez nasıl belirlenir? Hiç şey yapmadınız? Düşünmediniz veya hiç mi başlamadınız? Araştırmadınız? Araştırmadınız? Evet. Arkadaşlarımız ekranda bir yazıyorlar. Hmm. Evet. Önce Mehmet Bey'den başlarım. Hayırdır? Konuyu belirlemeye çalıştınız ama olmadı. Neden olmadı? Yani kafanızda oturtamadınız mı? Yoksa konu mu nasıl belirleneceğini düşünmediniz? Yani hani Ha, fe, e, tek tek gidelim hmm, seçim yapmaya çalışıyorsunuz yenisini size toparlanmaya çalışıyorsunuz pekala hadi sahiye topluyorsunuz ha, keşke bir konunuzu hani bir bilsek ona göre aslında veri toplamaya başlasanız daha sonra sıkıntı olup sil baştan olmasa oturtamadınız yani konunuzu daha e, kestiremiyorsunuz inşallah o zaman zaman içerisinde oturacak o Tamam, çok güzel Özlem Hanım. Sorun sor, e, ne yazmak istiyorsunuz? Mesela hani ekranınıza hemen yazın. Engelli haklarınızı seçtiniz, Peiza Hanım. Hangi açıdan engelli haklarınızı seçtiniz? Ne istediğiniz taktikte yazabilirsiniz. Ondan sonra değerlendirme alacağımız için bunu şimdiden hani yazmak. İletişim, din eğitimi alanında iletişim, pekala. Bir problem sorusu oluşturdunuz mu peki? İslam'da engelli hakları, güzel. Peki hangi bakış açısından ele alacaksınız? Hemimizin farklı sorunları var galiba. Hipotez de şuydu buydu derken korktum. Korkmayın onlar çok basit hazırlanan şeyler. Aslında birbiriyle çok ilişkili. Hemen burada anlattığımız gibi birbiriyle çok ilişkili şeyler. Dolayısıyla aslında sizin konunuz onların hepsini belirleyici oluyor. Güzel. Demek bir şeyler çıkıyor. Demek düşünmeye başladık. Bu güzel bir şey. Bu bir öğrenme süreci zaten. Bir takım eksikliklerimiz olacak, bir takım aksamalar olacak. Onda bir problemimiz yok. Güzel. İletişimde din eğitimi verenler mi? Din verenlerin iletişim açısından yeterli olarak donanı yeterli donanıma sahip olup olmadıkları mı? Zannedeceğim tam tersi olacak. Hmm. Yani din eğitimi iletişim açısından ne ölçüde donanımlı olduklarını öğrenmek istiyorsunuz. Peki hemen bu güzel bir örnek. Bu örnek üzerinden biraz konuşalım. Belki diğer arkadaşlar da e, bu konuda fikir yürütülebilirler. Biraz daha kafalarında sorular aydınlatılır. E, donanımlı derken mesela Özlem Hanım. Ee, neden bahsediyorsunuz donanım sizce e, siz çalışmanızda örneğin donanımı hangi bakış açısından ele alacaksınız veya donanımın kapsamı sizce ne olacak çalışmanızda? Evet yazıyor bu arada. Kişilere yaklaşım açısından herkesin farklı bir anlama, algılama süreci olduğunu göze alırsak. Evet. Yaz kuralım kurslarında çocuklara yönelik bir takım yenilikler. Ama yenilikler ne açıdan yenilikler? Yani yapılan yeniliklerin altyapısını, yapılan yeniliklerin etkileri mi? Biraz daha spesifik olması gerekiyor araştırma konusunun. Yani yenilikler yapılıyor, bu yeniliklerin öğrenciler üzerindeki etkisi mi veya hangi yeniliklere, yani bir takım yenilikler yapılması gerekiyor, bunlarla ilgili e, sorun alanları mı? Yani araştırmak için bir takım bir, bir şeyimizin olması gerekiyor, hani bir nedenimizin olması gerekiyor. Yani bu mesela sorularınızdan bir tanesi. Ancak bunu bir konu içersin, yani sizin konunuz aslında Aslı Hanım'ın örneğin üzerinden devam edecek olursak mesela, Özlem Hanım yazıyor zannediyorum. Şimdi yaz Kur'an kurslarında çocuklara verilen eğitim sizin konunuzu oluşturuyor. Siz diyorsunuz ki bu konuda be be bu şeylerde, neden faaliyetlerde bir takım eksiklikler var. E Çocuklar zannediyorum hani e, yeterli sayıda çocuk toparlayamadığını mı düşünüyorsunuz veya yani daha fazla çocuğu ulaşması gerektiğini düşünüyorsunuz? E, daha çok çocukları nasıl çekebiliriz bu kurslara derken ama ben bundan bu ifadeden sanki yeterli çocuk yok daha da fazla çocuk e, katılacak. Yani eğer kurduğunuz e, ila yaz e, Kur'an kursları üzerine olacaksa benim tavsiyem açıkçası yaz Kur'an kurslarındaki sürdürülen eğitim faaliyetlerinin e, yeterliliği olabilir, verimliliği olabilir mesela. Çünkü bir şey ölçeceksiniz aynı zamanda, araştıracaksınız. Şimdi düşünün, e, çocuklara yönelik yenilikler yapılması gerekiyor ama e, nasıl araştıracaksınız bunu? Mesela kafanızı biraz daha açıkla, yani sorularınızı biraz daha açıkla, kavuşturulması gerekiyor. Ya dediğim gibi hani verimliliği mesela Faruk Hocanın böyle bir çalışması var, Faruk Bayraktar Hocanın e, Kuran kurslarının verimliliğiyle ilgili, sana bir çalışması vardı. onu okumanızı tavsiye ederim. Eğer bu konu üzerine çalışacaksanız not alın bence e, Faruk Bayraktar Hocanın, profesör hocamız. Kur'an kurslarının verimliliği üzerine bir çalışması vardı. Mesela oradan bir takım fikirler edinebilirsiniz. Rakamsal değerleri kuşkusuz diyanetten edinebilirsiniz ama istatistik bürosuna yazmanız gerekiyor, onlar size sağlıyor. Onun için bir e-mail atmanız gerekiyor, resmi izin almanız gerekiyor, bunu da unutmayın. Ama eksiklikler üzerine konuşacaksanız bir alan araştırmasına ihtiyacınız olacak size. Yani hani ben şunları eksik görüyorum değil de, e, bu tip eksiklikler var. E, bu eksiklikleri örneğin öğrencilerle görüşmüşsünüzdür. çocuklar üzerine çalış, çocuklarla bir alan araştırması yapmışsınızdır, çocuklar üzerinde. E, onların tanımladığı bir takım eksiklikler vardır. Onun üzerine araştırmanızı yaparsınız. Faruk Bayraktar. Gene Ahmet Koç hocanın Kur'an kurslarıyla ilgili çalışmaları var. Her iki hocamız da profesör. Biri Marmara din, din Kültür Ahlak Bilgisiniz ee, diye de Düzce ilahiyatın Dekanı şu anda Faruk Bayraktar Hoca'nın. Ee, şimdi önce bir Özlem Hanım'ın mevzunu konuşalım. Ondan sonra yavaş yavaş bugün benim size anlatmam gerektiğini ee, sonra bir iki tane daha arkadaşımız yazmış, Onlara da bakacağız. Ee, din eğitimi uzmanı farklı kişilerle iletişim kuruyor ve mutlaka farklı iletişim yöntemleri bilmeli ve uygulamalı. Doğru söylüyorsunuz yani... E, şöyle izah edelim, gelişim basamaklarına göre insanların farklı özelliklere sahip olduğunun kabulüyle zaten işe başlamalı din eğitimcisi. Fakat siz donanım dediğiniz zaman, e, ben şöyle bir şey algılıyorum, donanımı demek ki eğitim düzeyi yüksek olmalı veya demek ki belirli şartlar var, belirli e, süreçlerden geçmiş olmalı veya... E, bir takım özelliklere sahip olmalı. Şimdi o özellikleri tanımlamanız gerekiyor sizin. Ki eğer hani donanımlı mı değil miyi araştıracaksanız bir de örnek alan araştırması yapacaksınız anlıyorum. Ee, onun üzerinden gitmelisiniz. Ha şunu söyleyebilirsiniz mesela Kur'an-ı Kerim'de din eğitimcisinin iletişimle ilgili Kur'an-ı Kerim'de e, zikredilen bir takım özellikler var. Kur'an-ı Kerim'de şöyle daha güzel ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler e, din eğitimcilerinin e, öğrencileriyle, öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkiyi kurabilmeleri için gereken altyapıyı sağlayacak bir takım bilgilere sahipler. Ben de bu da iletişim açısından ele aldım. Acaba Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber, bazı örnekler veriliyor. E, Hazreti Peygamber'in... E, Karşı esnafındaki insanlarla ilişkisini kurmasında sadece Kur'an değil sünnet de kuşkusuz. Ee, acaba nasıl bir tavır sergiliyordu? Ben buradan e, iletişimle ilgili bir altyapı oluşturdum. Dini eğitimcilerinin iletişimle ilgili dikkate almaları gereken hususların altyapısını oluşturmaya çalışıyorum. Diyebilirsiniz mesela bu bir çalışma gibi. Ha, ama onun dışında biraz daha spesifik olması gerekiyor kuşkusuz. Ee, konu toplumda... Kur'an algısı, e, tabii toplumu önce bir tanımlamak gerekiyor, e, bütün toplum üzerine çalışamayacaksınız. Bir örneklem seçmeniz gerekecek. Yani mesela İstanbul'daki işte şu şu şu kesimin Kur'an algısı. Kur'an algısı dediğiniz zaman bakın hani bu tip çalışmalar her zaman için alan araştırmaları anlamına gelir. Şimdi Kur'an algısını nasıl belirleyeceksiniz toplumda? aslında bu güzel bir örnek. Bu bizim aynı zamanda bugün anlatacağımız konuyla da biraz alakalı. Şimdi bir araştırmanın yön sürecini ben burada size bir bahsedecektim. Hani geçtiğimiz derslerde de biraz bahsettik. Başlangıçı ne yaptık? Şimdi fikir üretme aşaması dedik. Konunun, alanı belirlenmesi dedik. Konunun belirlenmesi. Sonra yavaş yavaş problem sorunuz belirleniyor. Hipotezleriniz belirleniyor bunun üzerine. Ardından da artık hani... Ee, sınırlılıklarını çizmeniz gerekiyor. Çünkü bir mesela toplumda Kur'an algısı dediğiniz zaman bütün toplum üzerine çalışmanız mümkün değil. Ne yaparsınız böyle bir durumda? Toplumun bir kesetini. şimdi genel, evreniniz sizin, çalışma evreniniz. Yani e, fikirleri genelle, genelleyeceğiniz ve yansıtacağınız alan toplum. Doğru. Fakat e, toplumun hepsine, anket veya toplumun hepsinde ile görüşme yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla siz Türkiye toplumunda, Türkiye'deki yaşayan e, kesimi, Türkiye'de yaşayan insanlar grubunu çalışmak istiyorsanız, Türkiye'deki insanları yansıtacağını düşündüğünüz daha küçük bir grup ki buna örneklem diyoruz. Bir örneklem alıp o örneklemle çalışmalısınız. Çünkü yapılabilirliği de mümkün değil. Dolayısıyla işte bu belirli sınırlılıklar oluşturuyor çalışmanın. Toplumda kuran algısı e, çok geniş bir ifade. Nedir İstanbul'da? Ee, mesela İlahiyat fakültesi öğrencilerinin Kur'an algısı, sınırlananınız var değil mi? Bu bile çok geniş bir evren. Çünkü Türkiye'yi düşündüğünüz zaman çok sayıda ilahiyat fakültesi öğrencisi var. Ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki benim evrenim Türkiye'deki ilahiyat fakültesi öğrenciler ama ben bunu yaparken onlardan bir grubu seçtim ve bu grup tüm ilahiyat fakültesi öğrencilerinin Özelliklerini yansıtmaya elverişli bir grup. Bu örneklem üzerinden ben bir araştırma yaptım ve bu araştırmanın sonuçlarını size sunuyorum. Dolayısıyla belirle görüyorsunuz belirli sınırlılıklar oluşuyor. Mesela benim arkadaşımız söyledi engelliler üzerine çalışmak istiyorum. İslam'da engelli hakları mesela bu çok farklı bir şey. Kur'an'da sünnette bahsedilen engelli, engelli hakları nelerdir? Bu teorik bir çalışma. Ama aynı arkadaşımız bunu engellilerin dil algısı nedir? Veya engellilerin e, kendi eşlerindeki durum, bulundukları durumla başa çıkabilmelerinde dinin rolü nedir gibi bir konu seçmiş olsaydı bununla ilgili bir alan araştırması yapması gerekecek. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren nitel ve nicel araştırmalara yavaş yavaş gireceğiz. O zaman biraz daha iyi anlayacaksınız. Fakat e, şimdi bunu yaparken de Türkiye'deki bütün veya dünyadaki bütün engellilerle tek tek çalışmanız mümkün değil. E ne yapacaksınız? Bir sınır çizeceksiniz. Diyeceksiniz ki mesela 18-30 yaş arası veya işte İstanbul'da yaşayan erkek, kadın, çocuk gibi böyle bir, bir takım sınırlılıklar çizmeniz gerekiyor. İşte bu sınırlılıklar sizin asıl konunuzu oluşturmaya başlıyor. Konunuzun içeri içeriğinizi oluşturmaya başlıyor. Çalıştığınız, araştırmayı yaptığınız alanı net olarak belirlemeye başlıyor. Fakat ona rağmen Tüm engellilerde mesela Türkiye'deki deseniz bile şunu deseniz bile 18-35 yaş arası kadın engellilerin sorunlarıyla başa çıkabilmelerinde dinin rolü diye bir tez aldım. Yani bir konu araştırmak istiyorum. Bunda bile sizin yapacağınız alan araştırmasında muhatap olacağınız insan sayısı o kadar fazla ki sizin bunu belirli bir zaman diliminde yapabilmeniz mümkün olmayacak. E, o durumda ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki benim evrenimde, önce evrenin tabii kapsamını belirleyeceksiniz. 10 bin kişi var. Ben bunlarla tek tek görüşemem. O halde ben bu insanlardan öyle birini seçeceğim ki Öyle bir grubu seçeceğim ki bu grup tam anlamıyla veya mümkün olduğunca diyelim, tam anlamıyla olması çok çok ihtimal dahilinde değil, mümkün olduğunca en yüksek düzeyde evrenimi, tüm evrenimi temsil edebilecek. İşte biz buna örnekleme diyoruz, örneklem alma diyoruz daha doğrusu. Bu da ne oluyor? Tabi sizin sınırlılıklarınızı belirliyor. Sonra diyorsunuz ki benim yaptığım çalışma böyle bir evrende kısıtlanmıştır. Böyle bir örneklem seçilmiştir bundan diyorsunuz. İşte bu sınırlılıklarını belirlemiş oluyorsunuz çalışmanızın. Zannediyorum hani bu bilgi e, size konunuzun belirlenmesinde daha da yardımcı olacak. Ee, bakalım hocam tarihte meydana gelen herhangi bir olayı nasıl ele alabiliriz hocam? Evet. <gülüyor> Hangi konuyu ele almak istiyorsunuz mesela? Mesela hemen cevap vereceğim. Yalnız Mehmet Bey'i merak ediyorum. Hani nasıl tarihte meydana gelen bir konu? Mesela benim yaptığımda bugüne kadar yaptığım çalışmalardan bir tanesi e, Mektebinin vapların karşılaştırılması. Yani. Osmanlı'nın şöyle kısaca özetleyeyim size. Mesela bu size bir e, bir Acağız diyebiliriz hocam. İslam'da merhametin ölçüsü yok. Olmaz sunanın. Yani o ölçülebilir. O, o başka bir şey. Hani e, ölçü çok farklı bir ifade. Onu belki biraz daha kafanızda bana da açıklayabilecekseniz daha rahat olur. Şimdi mesela şöyle ifade edin. Ben şöyle bir çalışma yapmıştım zamanında, seneler önce. Hala da gerçi üzerine çalışmaya devam ediyor. Ben Balkanlar üzerine çalışıyorum genellikle. Balkanlar'da e, Osmanlı'nın artık e, 19. yüzyıldan itibaren, yani 1877 78 Osmanlı Rus Harbi'nden itibaren Balkanlar'dan çekilişin. Ve ardından e, Balkanlar'daki İslam toplumunun şekillenmesi üzerine çalışıyorum. E, bu konuyla ilgili. E, konuyu olduğunca daraltmak gerekiyor. E, konuyu, şimdi ondan bahsedeceğim, yapılabilir bir hale geçmek gerekiyor çünkü bir araştırma yapacaksınız bunun içerisinde. Gibi. Şimdi e, ben kendi örneğimden yola çıkıp devam edeyim. E, burada çok enteresan bir olayla karşılaşmıştım. Osmanlı e, malum Tanzimat sonrasında bir eğitim anlamında da bir ıslah bir ıslahat zinciri içerisinde geliyor. Çeşitli ıslahat faaliyetleri faaliyetleri eğitim kurumlarına uygulanmaya başlanıyor. Bu süreç içerisinde yeni okullar kuruluyor. Sadece eğitim değil aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm teşkilatları neredeyse ıslah edilmeye başlanıyor. Bunların bir bölümü de eğitimle alakalı kurumlar. Dolayısıyla medreselerle ilgili örneğin çok ciddi ıslah çabaları var. Yeni bir takım nizamnameler, bir takım medreseler açılıyor, nizamnameler yayınlanıyor gibi. Bir taraftan da mektepler açılıyor. Yeni modern, işte Fransız eğitim sistemi de, e, özellikle örnek olarak alınarak Osmanlı'da bir mektep, yeni mektepler kurulmaya başladı. Bir mektep zinciri oluşturuyor. Duymuşsunuzdur işte mektep medresi, tartı, medreseli tartışması vesaire gibi. Bu süreç içerisinde tabi e, Osmanlı'da çok büyük bir değişim, dönüşüm içerisinde giriyor. hukuk alanı da bunlardan bir tanesi. Ee, ben çok uzatmayalım çok detaylı bir konu. Tabi biz tartışmak gerekirse saatler boyunca tartışmayı gerektiren bir e, alan. Fakat 1800 artık 50lerde 54 yanlış hatırlamıyorsam Osmanlı'da Mektebi Nüvap isimli ve e, naipleri, yani kadı vekillerine e, ki Anadolu'yu görevlendirirken kadılar vekilleri vesaire, naipleri atanıyor oradaki hukuki düzenlemeleri yapması için. Şimdi bu kurumda, Mektebi Nuvab dediğimiz kurumda hakimlere, naipleri yetiştirmeye yönelik olarak modern eğitim sistemini göz önünde tutarak, modern eğitim yaklaşımlarını göz önünde tutularak açılan, açılan bir kurum. Osmanlı, İstanbul'u açıyor bunu. İstanbul Üniversitesi'nin şu andaki Belir, bir müddet sonra medreset-i kudal haline dönüşüyor bu. E, yani kadılar medresesi haline dönüşüyor. Fakat e, temel olarak modern eğitim sisteminin e, dikkate alındığı bir kurum oluşuyor. Bu İstanbul'da olan hadisi Osmanlı'da. Daha sonra 1878'de Bosna, Avusturya Macaristan İdaresi'ne bırakılıyor ve Avusturya Macaristan burada kadıları yetiştirebilmek için yani bölgedeki e, hukuki anlamda hukuk, hukuk otoritelerini diyelim yetiştirebilmek için kendisi Medeset-i Nuvab isimli 1887'de bir kurum açıyor ki bugün İslam İlahiyat Fakültesi'nin bulunduğu yer Saraybosna'da. Farklı idareler, farklı amaçları, farklı... E, Müfedatları var ama mantık aynı mantık, aynı kurum. Daha sonra 1920'ye gelindiğinde Bulgaristan'da, Şumen'de, Şumlu'da, e, Medesetun'un Vap isimli biraz daha farklı ama mantığı aynı olan bir kurum açtı. Şimdi ben bunu tabii zaman içerisinde, seneler e, içerisinde, Balkanlar üzerine yaptığım çalışmalar esnasında bu farklı kurumların farklı yerlerde açıldığını görüyorum. E, Fark ettim. Ve şöyle bir soruyla geldim. O zaman e, konuştuğum hocalarım sizdeki Salih Hoca özellikle. E, çok da destek oldu. İlginç bir konuşma, e, ç, ilginç bir çalışma olacağını düşündüm. Ve ben bunların hepsini karşılaştırmak istedim. Ve mantığım şuydu. Yani sorduğum benim konum e, Mektebi Nuvab'ların müfedatları, e, açılış şekilleri, Tarihi süreçteki kurumsallaşması nasıl gerçekleşmişti? Bunları nasıl karşılaştırmak mümkün olur? Benim seçtiğim konu mektebi Nüvaplarda. Benim sorduğum soru şuydu. Din-devlet ilişkileri, bakın bir yerde Osmanlı'dan bahsediyoruz. Bir yerde Osmanlı önünde açıyor. Ondan sonra avusturya macaristan İmparatorluğu açıyor. Ve daha sonra Bulgar devleti açıyor. Bulgaristan açıyor. Şimdi benim sorduğum soru, din-devlet ilişkileri acaba bu mekteplerin Aynı amaçla kurulan fakat farklı yapılar kazanan bu medreselerin farklılaşmasında ne ölçüde etkili olmuştu? Mesela sorduğum soru buydu. Bu medres mektepler arasında günümüze kalan formlar değiştiriyorlar vesaire. Şumen'deki işte Şunlu'daki zaman içerisinde kapatılıyor. 1940'larda vesaire kapatılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar günümüzde yok. İşte Mehmet Bey mesela ee, sorusuna verilecek yanıtlarından bir tanesi bu. Yani öyle bir şey vardır ki mesela Cumhuriyet'in ilk döneminde İmam Hatip Liseleri kendi alanına ilgili olduğu için tabii daha rahat örnek veriyorum veya İstanbul'un Fethi'nin Eğitim, eğitiminin kurumlaşmasına etkisi gibi. Böyle bir takım sorular sorabilirsiniz ve bunları kuşkusuz araştırabilirsiniz. Bu araştırmayı yapmak için de tarihi kaynaklara başvurmanız gerekiyor. Ben ne yapmıştım ben o, o dönemde? O dönemde işte Osmanlı arşivlerindeki belgeleri taramıştım. Saraybosan'a çalıştım. Saraybosan arşivlerini taramıştım. Bulgaristan'a gittim. E, Şumen'de sağ olsun oradaki müflülük bana çok yardım etti. Müflülükten evrakları almıştım vesaire. Bunlar arasında mesela bir karşılaştırma yapmıştım. Bu tarih açısından e, tarihi araştırmaya güzel bir örnek diye tahmin ediyorum e, zannediyorum hani bu örnek size e, bir ufuk açacak e, onun dışında Suna Hanım'ın sorusuna hemen gelince İslam'da merhametin ölçüsü e, dediğim gibi çok fazla bir şey e, yani nasıl araştıracaksınız Kur'an ve Sünnet'te merhamet kavramını mı araştıracaksınız Biraz daha spesifik bir hale getirseniz zannediyorum daha güzel olur. Araştırma çünkü gerekiyor. Konuyu daraltmak. Konuyu daraltmak değil aslında bizim Konu çok geniş olur Feyza Hanım. Fakat bizim yapmak istediğimiz şey bir konunun araştırılabilir olması. Bilimsel bir araştırma yapacaksınız. Şimdi öyle bir konu seçersiniz ki. Dersiniz, e, güneşin e, üzerine veya Mars'ta su var mı? Çok havaylı konu. Fakat bu konuyu e, üzerine yanlarsanız, işte şöyle de olması lazım, böyle de olması lazım. Ama eğer fizikçi değilseniz, bu konuyu araştırmanız çok problemdir Yapamazsınız. Yani sadece e, bir takım... Tabi anlıyorsanız fizikten o ayrı bir şey. Tabii ki kaynaklardan hareketle bir takım çıkarsamalarda bulunabilirsiniz ama yani hani şu anda şurada bulunduğunuz yerde bunu yapmanız mümkün değil. Mi? Biz yapılabilirliğe, yani bir şeyin yapılabilir olmasına çalışıyoruz. Araştırılabilir bir konu seçmenize çalışıyoruz. Tabii ki Saniye Hanım, bakayım sorunuz, kuşa bakmayın arka arkaya geliyor sorular. Araştırma kaynağı olarak illa kitap olması şart mı tanıdığımız bir kişinin fikri veya internet olabilir mi? Ha, şimdi e, tabii kaynak göstermeyi biz ileride inşallah inceleyeceğiz daha da detaylı olarak. Şimdi öyle bir konu seçersiniz ki Salih Hanım derseniz e, internette e, çok basit e, bir şey ne söyleyelim. İslamofobi üzerine mesela çalışmalar görmüştüm. İnternette yayınlanan bloglarda İslamofobinin incelenmesi. Burada tabii ki internetteki kaynakları kullanmanız gerekiyor böyle bir çalışmada değil mi? Bir arkadaşım böyle bir benzer bir şey yapmıştı. Belirli bir dönemde internet üzerinde yayınlanan haberlerde e, haberlerde ne diyelim işte nasıl da onu konuştu tam olarak hatırlayamıyorum ama haberlerde İslam toplumundan o tabi konuyu Bosna'da da incelemişti. İslam toplumundan bahsedilme nasıl bahsediliyor? E, İslam toplumu ile ilgili haberler nasıl e, medyaya yansıyor? Gibi mesela bir araştırma yapmıştı. Tabii bu durumda internetten bak kullanmamız gerekiyor. Şimdi e, fakat tabi ki bir araştırmanın kaynağını illa kitap olması gerekmiyor. Makale olabilir, e, tebliğe olabilir, yayınlanmış herhangi başka bir metin olabilir. E, ama tabi ki hani e, demiştik yani bilimsel araştırmanın belirli kuralları var. Bilimsel bir çalışma olması gerekiyor çünkü bilimsel bir araştırma yapıyorsunuz. Tadınırdığınız bir kişinin fikri, arkadaşınızın fikri olmaz. Eğer alan araştırması yapıyorsanız, deneklerinizin fikri tabii ki önemlidir. Nitel araştırmalarda çünkü çok küçük gruplarla çalışıyorsunuz. Fakat mesela hani bir konferansa gitmişsinizdir. Bir profesörün bir veya işte bir araştırmacının kendi tebliğini sunarken belirli bir şey söylediğinden haberdar olmuşsunuz. Onun tabii ki şu tarihte yapılan görüşmede, şu tarihte yapılan konferansta diye dipnot olarak özebilirsiniz. İnternet biraz işaretli bir konu. İnternet üzerinde akademik çalışmalar yayınlanıyor. Eğer akademik çalışmalar yayınlanıyorsa internetten kuşkusuz kaynak özebilirsiniz. Ama kısasımız aslında e, kaynağın nerede olduğu değil, kaynağın içeriğinin ne kadar bilimsel olduğu. Ha, bakın şimdi hafızlık metodlarını düşünüyorsunuz. Tamam çok güzel bir konu. Bizim için de böyle enteresan bir konu olacaktır muhakkak. Şimdi kendi hocam ve arkadaşlarından bilgilenmeyi düşünüyor? O öyle olmuyor. Şimdi sizin bir alan araştırmanız var demektir. Siz alan araştırmanız için bir örneklem seçiyorsunuzdur. Ve konuştuğunuz kişiler bir sistem dahilinde konuşacaksınız bunlarla. Sizin otomatik olarak araştırmanızın denekleri haline dönüşüyor. Yani araştırmayı üzerinin, üzerine yaptığınız kişiler oluyor. Tabii böyle bir durumda kuşkusuz onların bilgilerine yer vermeniz mümkün. Bu başka bir şey. Ha ama ben işte bir, bir yerde bir arkadaşımla görüştüm. O bana böyle bir bilgi verdi. Hani onu aktardım o tabii ve çok mümkün değil. Eğer böyle bir alan araştırması dahilinde değilse. Asiye Hanım. Ben diyorum, bana sormadınız mı? E tabii ki göreceksiniz hani onların referans verdiği yerlere gazete küpürlerine referans veriyorlar mı işte e, nereden aldıklarını elde edilen bugün dedik ki biz bilimsel araştırma mantıksal bir sırstayı takip etmeli e, dolayısıyla sizin incelediğiniz metnin içeriği o konuda size bilgi verecek ne kadar tutarlı olduğuna dedik bilimsel araştırma tutarlı olmayı ve sistematik ol olmaya gerektirir. Sonuçta hani e, o insanların yaptıkları çalışmalarda nerelere atıflarda bulunduğunu gördüğünüz zaman oradan bilimsel olup olmadığını çıkartacaksınız. Gerektiği zaman ki biz onu yapıyoruz çoğunlukla atıflarla yetinmiyoruz hocalarımızın veya işte e, akademisyenlerin yaptıkları atıfların asıl nereden alınlarsa o kitaplara müracaat ediyoruz. O müracaatlar üzerinden değerlendiriyoruz Yok. Ben bilmiyorum başka bir sorunuz var mı bu konuyla ilgili. Evet, Ekranın galiba da oldu. Şurada arkadaşlar. Ekran Evet Asya Hanım zannediyorum bir şey yazıyor. Orada kilitlendi. Şimdi göreceğim. <Gülüyor> evet Asya Hanım yazmaya devam ediyor. Tabi tabi Asya'nın Hanım en büyük problemlerden bir tanesi bu. Çalışmanın, e, yani bir araştırmanın en zorlayıcı noktalarından bir tanesi konuyu belirleme. Konuyu belirledikten sonra zaten ikinci aşaması, evet ondan bahsediyorum. istiyorum ben, iyi de söyledim çünkü çok daha az vaktimiz kaldı toparlama kadını. E, anla, anladığım kadarıyla bu e, işte konu neydi, problem neydi, onları bir şey yaptık. Şimdi konuyu belirledikten sonra as, aslında, şimdi geçtiğimiz hafta da ben size özellikle onu söylemiştim, e, tekrar hatırlatmak açısından önemli bu. Tek hatırlamamız gerekiyor her zaman. Konuyu seçerken konunun, tekrar tekrar söylüyorum, yapılabilirliğini düşünün. Şimdi ben bir konu seçtim, ben bu konuyu nasıl yapacağım? Şimdi mantıksal olması gerekiyor, sistemli olması gerekiyor, belirli e, kanıtlanabilir olması gerekiyor. Dedi ki hani sizin kişisel görüşlerinizden ziyade eğer bir alan araştırması yapıyorsanız insanların görüşlerinin kuşkusuz başvuruda bulunuyorsunuz ama bunu kanıtlayabilmeniz gerekiyor. Bir, yani ayaklarının en basit ifadeyle araştırmanın ayaklarının yere basması gerekiyor. Dolayısıyla sorumuz şu, ben bir araştırma yapıyorsam konum öyle bir konu olmalı ki bu konunun ayakları yere basmalı. Ben bu konudan, bu konuyu araştırabilmeliyim. Başka bir insan bana sorduğu zaman, ben bu konunun arkasına durup kanıtlayabilmeliyim. Orada ifadelerimi. Kuşkusuz yere basma sadece kaynaklarla değil, mantık silsilesi dahilinde olmasıyla alakalı. Yani mantıklı olması ve tutarlı olması gerekiyor. Siz bir soruyu soruyorsanız, bunun yanıtını mantıklı bir şekilde vermesiniz yani bu duvar neden beyaz sorusunun cevabı beyaz çünkü daha az kir gösteriyor beyaz daha az kir gösterir veya daha çok kir gösterir gerçi veya işte beyaz silinmesi temizlenmesi daha kolaydır gibi mantıklı bir cevap olmalı gibi çok güzel. Mesela odayı geniş gösterir o nedenden dolayı. Peki odayı, odayı geniş Şimdi buradaki sorumuz şu. Asıl önemli olan. Peki odayı geniş gösterdiğini biz nereden biliyoruz? Bu bilgiyi nereden kazanmış durumdayız biz? 10 kişi geldi odaya. Ben o 10 kişiye sordum. O 10 kişi evet beyaz olduğu zaman oda daha geniştir dedi. Bakın kanıtlıyorsunuz hemen. Yani bir altyapınız var. Veya şunu söylediniz. Ben bir araştırma buldum. Araştırmada insanın beyaz algısı, renk algıları arasında veya renkleri algılarken insan gözünün beyazı en geniş ortamları en geniş gösteren renk olarak algıladığını kanıtladı. Ben bunun üzerinden Ben bunu düzenliyorum ki evet, odayı bir duvara beyaz boyamam gerekiyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani hani e, ben size şunu sorduğum zaman hani tamam mesela e, bir e, araştırma konusu üzerinden söyleyelim. İşte e, İslam'da engelli hakları mesela. Tamam güzel belirlediniz yazdığınızı arka arkaya ben size şu soruyu soracağım. Bunları nereden biliyorsunuz? Siz o durumda bana ne diyeceksiniz? Bakın bak Kur'an şu ayet Bak Hazreti Peygamber şunu şunu şunu söyledi. Bak İslam alimlerinden şu, şu, şu, şu oradan yola çıkıp bu, bu, bu çıkarsama da bulundu. Bakın bu bir kanıt. Yani bunun bir altyapısı var. Çünkü İslam e, dünyasında işte oluşan belirli bir e, şey var. Neden? Bakış açısı var engellilere karşı. İşte bu nun kökenlerini, şunlar, şunlar oluşuyor. Tarihi bir takım olaylar var. Mesela diyelim Hazreti Peygamber şu engelliye şöyle yaklaşılmasını söyledi gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bir şekilde neden, nereden buldun? Sorusunun cevabını nereden biliyorsun? Bu, bu bilgiyi nereden edindin? Cevabını veri, verebiliyor olmanız gerekiyor araştırmada. Zannediyorum biraz daha netleşiyor. Şimdi arkadaşlar zamanımız da doldu gerçekten hani çok da bir saat çok kısa bu ders için. Fakat ben sizden artık yeni email adresimizi de verdim. Ayse.Furat etavuzetistanbul.edi.tr Oraya e, yazmanızı istiyorum sorularınızı. Oradan belki hani biraz daha açıklayabiliriz. Artık konularınızı yavaş yavaş belirlemeniz gerekiyor. E, bu hafta, şu anda biz ayın 21'indeyiz. E, benim artık sizin konularınız, önümüzdeki hafta artık e, nitel araştırmalara başlayacağız fakat daha önce tabi e, dersimizi kapatmadan önce size bir bilgi vereceğim bu bilginin üzerinde düşünmenizi isteyeceğim fakat şöyle bir de takvimi ben açmaya çalışıyorum şimdi ben artık sizden Kasım ayının e, 11 Kasım itibariyle 11 Kasım tarihi itibariyle konularınızı belirleyip bana göndermenizi istiyorum. Hayır yok. Yani finallerle eşdeğer olması gerekiyor. Finallerden hatta önce olması gerekiyor. Biraz daha. Evet. Konunuzu belirlemenizi istiyorum şu aşamada. Tabii, pardon. Konuyu belirlerken doğal olarak problem sorunuzu da yazacaksınız. Konunuz, problem sorunuz ve başlığınız. Bu, Bu üçü zaten birileriyle alakalı. Hipotezlere ve varsayımlara şu aşamada gerek yok. 11 Kasım itibariyle konumuz şu konuyu çalışmak istiyorum. Benim problem sorum şu ve benim başlığım bu. Tamam? 11 Kasım itibarıyla Şimdi dedi ki önümüzdeki hafta nitel araştırma teknikleri üzerine duracağız biraz artık nasıl yapabileceğinizi biraz görmeye başlayacaksınız yöntem üzerine konuşacağız ki bizim asıl işlerimizden bir tanesi bu e, yöntemi tespit edelim Şimdi e, yöntemle ilgili olarak e, sizden ricam lütfen e, pek de vaktiniz olmuyor gibi görünüyor. Geçen hafta demiştik işte biraz araştırın ancak araştıran arkadaşımız çıkmadı ama bu sefer lütfen dikkat edin. E, çünkü daha sonra çok fazla sorununuz ortaya çıkıyor. biraz daha öncesinden araştırma yapıp gelirseniz en azından en azından daha verimli bir ders işlersiniz. Şimdi sizden ölçmenin ölçme nedir? Ölçme dediğimiz şey nedir? Şimdi aslında ben hemen size bunun yanıtını benim onun üzerinden sosyal bilimlerde ölçmenin nasıl yapılabileceğinizi düşünmenizi istiyorum. Önümüzdeki haftaya kadar buna biraz zaman ayırmanızı istiyorum. Şimdi ölçme dediğimiz şey aslında bir bilgi, bir büyüklük, bir potansiyel, bir kapasitesi, artık hani bir genişliği, bir eni boyu vesaire olan bir şeyin veya bir olgunun belirli bir birim üzerinden tanımlanması. Belirli bir birim üzerinden hesaplanması demek. Uzunluk ölçüsünü düşünün mesela. Bir top kumaşınız var. Ne yapıyorsunuz? Aynı ölçü birimi olan bir nesneyle onu hesaplıyorsunuz. Değil mi? Bir metre alıyorsunuz. O metreyle onu ölçüyorsunuz. Uzunluğu, uzunluk birimine göre tanımlıyorsunuz. Bir paket ne diyelim, kitabınız var. <gülüyor> Kötü bir örnek oldu. Bir paket toprağınız var. değil mi? Önümde bir çiçek var çünkü. Bir toprağınız var. Bu toprağa ne ile ölçüyorsunuz? Kilo ile ölçüyorsunuz. Su olduğu zaman ne ile ölçüyorsunuz? Ona uygun ölçü birimiyle ölçüyorsunuz. Litre ile ölçüyorsunuz. Dolayısıyla ölçme dediğimiz şey bu. Olgular da aynı şey oluyor. Toplumdaki bazı hadiselerini ona uygun ölçme birimleri ile ölçüyorsunuz. Şimdi, bu çok basit bir bilgi. İnternetten her yerden araştırabilirsiniz. Size sorum şu. Sosyal bilimlerde biz ölçmeyi nasıl yapıyoruz? Bir olgu Nasıl ölçülür? Tamam. Temel sorumuz bu. Önümüzdeki hafta bugün üzerine konuşacağız ve artık nitel araştırma tekniklerine yavaş yavaş gireceğiz. Sen diyorum anlaşalım. Sosyal bilimlerde bir olguyu biz nasıl ölçeriz? Temel sorumuz bu. Önümüzdeki haftaya kadar ben de notu alıyorum bir taraftan. Unutuyorum sonra. Önümüzdeki haftaya kadar buna e, yanıt bulmanızı istiyorum. En azından bu konuda e, biraz e, düşünüp bir e, yani şey yapmanızı hani zihinsel anlamda bir e, vakit ayırmanızı bir mesai ayırmanızı istiyorum bu soruya. Şimdi Aslı Hanım da cevap verelim artık bu akşam ne yazık ki vaktimiz e, doldu zaten yavaş yavaş da artık kapatalım. İyi akşamlar dileyelim. Evet evet evet Aslı Hanım zaten amacımız o. Sonra vakit harcamayın. Sonra bir bakacaksınız ve aile haftalar geçecek. Sonra bir tane e, metin göndereceksiniz. Aslında konusu çok uygun olmayacak. O da tabii sizin durumunuza etkileyecek. Ödevi nasıl göndereceksiniz? O da ödevi dijital ortamda göndereceksiniz. PDF haline dönüştürüp göndereceksiniz. Demiştik tez yazım yönergesini takip edeceğiz. Ona onun üzerinden göndereceksiniz o pdf üzerinden göndereceksiniz ben yani hani e, gerçi hocalarla bir görüşmek lazım bunu ama yazılı metin olması gerektiğini çok düşünmüyorum e, yani hani e, pdf üzerinden de onlar okunabilir diye size de masraf olmasın ulaşmayı, ulaşması sıkıntılı olmasın diye. Tekrar ediyorum e, Aise nokta hemen onu bir daha yazalım Üste bir yerlerde kaldı. nokta furat. Evet ben de yeni e-mailim olduğu için e, alışmaya çalışıyorum. auzef.istambul olmaz. Olmaz Asiye Hanım. Elden yazılmaz. Bilgisayarda yazılacak. aise.furat at auzef.istambul.edu.tr Evet. Yeni e-mailimiz bu. Bu e-mail üzerine bana ulaşabiliyorsunuz. Ne yazık ki elden e, yazılanları kabul edemiyoruz. bilgisayar üzerinde yazılacak. Bir PDF çevrilip bu şekilde gönderecek. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size. İstanbul gayet soğuk günler geçiriyor. İnşallah siz, siz de belki bir kısmınız İstanbul'dasınız, bir kısmınız şehir dışındasınız. Ancak kış geldi zannediyorum. Sayfaları artık konuşuruz bir önümüzdeki hafta. Ancak yavaş yavaş konuyu belirleyin. Bakın 11 Kasım'a kadar sizden bekliyorum. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. hepinizin.